<تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 Arkadaşlar önceki bölümlerde bid'atın çeşitlerini, ey yani tanımını, gerek lugat anlamı, gerek şerai anlamı ondan sonra asli bid'at izafi bid'at ve es sünnet terkiye ve es ameliye dediğimiz sünnetin yani aleyhisselatü vesselam'ın terk ettiğini terk etmenin sünnet olduğunu ve yine Allah Resulü ve vesselam'ın yapmış olduğu ey fiili veyahut e, lafzi yani söylediği ya da takriri ey sükut ettiğinin de alınmasının sünnet olduğunu haber vermiştik. Bu bid'atın iyi anlaşılması için bugün de biraz yani dinin Allah Azza ve Celle tarafından e, tevkifi olduğunu ve tamamlamış olduğunu ifade edecek ve aslında bir daha haseneye hiçbir mecal olmadığını hiçbir hüccet olmadığını ifade edeceğiz inşallah. Çünkü bunu istihsan olarak tanımlıyorlar, istihsan olarak yapıyorlar. Yani istihsanda bulunan istihsanda bulunan şeriat koymaya yeltenmiş olur. Ey aslında şeriat koymaya yeltenmektir istihsanda bulunmak. Kısaca istihsanın ne olduğunu Buruç yayınlarından Hasan Karakaya'nın Fıkıh Usulü diye bir kitabı var. Onun 141. sayfasında şu şekilde açıklıyor istihsanı. İstihsan müştehidin birbirine benzer meselelerden biri hakkında genel hükmü almayarak daha kuvvetli bir neden bulduğu için ayrı bir hüküm vermesidir. Ey, yani birbirine benzer meselelerden e, biri hakkında genel hükmü almayarak genel hükmü bırakıp daha güzel gördüğü için başka bir hüküm çıkarmasıdır. Mesela yırtıcı hayvanların artıkları da murdardır. Genel kaide budur, bilinen budur. Bunların bir türü olan yırtıcı kuşların artıklarını bu hayvanların artıklarına kıyaslayıp necis olduklarına karar verme yerine gagalarından necaset akıtmadıklarından dolayı insanların artıklarına kıyaslayarak temiz saymak bir istihsandır. Ey yani yırtıcı kuş, e, hayvanların artıkları necistir. Ancak şöyle bir kıyas yapılarak Diyor ki mesela peki yırtıcı kuşlar da Artıkları necis midir? Onların gagalarını Onların gagalarını Necis saymayarak Efendime söyleyeyim insan, insanların arttığına benzetip Daha güzel gördüğünden Efendim onları Necis saymaması bir istihsandır Yani bir şeyi güzel görerek e, Hüküm vermek İşte bugün Bunun ee, aslında bid'at çıkarmaya hiçbir meşru yönünün olmadığını ifade edeceğiz. Bid'atın güzel, çirkin, övülmüş, yerilmiş şeklinde kısımlara ayrılması şer'an mesnetsiz bir ayrımdır. Kur'an ve sahih hadislerin açık ifadelerinin tam aksi istikametinde olduğu halde nasıl bir aslı bulunabilir ki yani Kur'an ve Sünnet'e muhalefet eden, Kur'an ve Sünnet'in dışında kalan bidatın nasıl olur da e, aslı bulunabilir? Bunu şöylece açıklayabiliriz bu konuyu. Şunu bilmek gerekir ki, dinin inanılması gereken, ve imanın onsuz olmayacağı usullerinden biri İslam'ın yapısı Allah Azze ve Celle tarafından sağlamlaştırılmış ve mükemmel kılınmış bir din olduğudur. İslam'ın yapısı tamamlanmış ve mükemmel kılınmıştır. İnsanlara ise bunu uygulamak ve pratiğe dökmek düşer. Yani Semihane ve ateane Ey işitip itaat etmek düşer Bu husus Zahir delillere Sahiptir Allah Azza ve Celle Maide suresinin Üçüncü ayetinde Şöyle buyuruyor El yawme ekmeltu lekum Dinekum ve etmemtu Aleykum ni'meti Veraditu lekumul islame Ey bugün size dininizi tamama erdirdim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım. Ve sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. Ey Allah Azze ve Celle kendisi mükemmel kıldığını, nimetini tamamladığını ve din olarak İslam'dan razı olduğunu haber vermiştir. i̇bn Kesir Rahimahullah şöyle diyor... Bu yani dinlerini mükemmel kılmış olması Allahu Teala'nın bu ümmete bahşettiği en büyük nimettir. Ne başka bir dine, ne de kendi nebileri Aleyhisselam dışında başka bir nebiye ihtiyaç duymazlar. Allah onu enbiyanın sonuncusu kılmış insanlara ve cinlere göndermiştir. Onun helal kıldığından başka helal onun haram kıldığından başka haram yoktur onun belirleyip teşrih kıldığından başka da din yoktur onun bildirmiş olduğu her şey haktır doğrudur içerisinde hiçbir yalan ve aykırılık yoktur nitekim Allah azze ve celle şöyle buyuruyor Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır En'am suresi 115. ayette Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle demin Hudbetul Hace'yi bir kısım okuduk. Mesela orada Aleyhisselatü Vesselam diyor فَاِنَّ أَسْتَقَ الْحَد۪يثِ كَلَامُ اللّٰهِ Sözlerin en doğrusu Allah'ın sözüdür. Allah Azze ve Celle de ayette ifade ettiğimiz gibi اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ Bugün sizin dininizi tamamladım deyip Allah azza ve celle bunun tamamlandığını haber vermiştir. Zaten dinin tevkifi olduğunu, ey Allah tarafından indirildiğini, Allah tarafından emredildiğini, Allah azza ve celle tarafından sağlamlaştırıldığını ve korunduğunu ifade ettik. Alemlere rahmet olan alemlere rahmet olsun diye gönderilmiş Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın risalet görevini hakkıyla yerine getirmesi ve hiçbir eksiltme olmadan İslam'ı tebliğ etmesi bir gerekliliktir. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam de bu görevi olması gerektiği şekilde yerine getirmişti. Zaten aksi olsaydı, aksi olsaydı risalet vazifesini yapmamış olurdu. Ama o Aleyhisselatü Vesselam bundan uzaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam din hiçbir eklemeye muhtaç olmayan en mükemmel halindeyken Rabbine kavuştu. Rabbi ondan o da Rabbinden hoşnuttu. Buna hem Allah hem de müminler şahittir. Şahit olarak Allah kafidir. Bunu evet az önce ifade ettiğimiz İbn Kesir Rahimahullah'ın tefsir Kur'an-ı Ey yani İbn Kesir tefsirinde e, ifade edildi ve bununla beraber biz bilmekteyiz ki Allah Resulü ve Vesselam Risalet görevini hakkı ile tamamladı Allah Azze ve Celle ondan hoşnut ve razı oldu birazdan bununla ilgili delilleri sıralayacağız zaten tek başına şu ayet bile el yevme ekmeltu lekum dínekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radítu lekumul ayeti bile tek başına dinin kemale erdiği ey mükemmel olduğu konusunda yeterli bir delildir. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Benden önce gelen her nebi ümmetine her bildiği hayrı mutlaka göstermiş ve her bildiği şerden mutlaka uyarmıştır. Yani benden önce gelen her nebi Allah Azze ve Celle seçtiği için, seçtiği için onlar görevlerini mükemmel bir şekilde yapmışlardır. Mesela örnek verelim Nuh Aleyhisselam 1000 e, seneden 50 yıl eksik olmak kaydıyla yani 950 yıl <gülüyor> dünyada yaşadığı ve risalet vazifesini yaptığı ancak ona inanan yani ona ümmet olacakların sayısı çok azdır, çok azdır yani onun üstünde birkaç kişi yani ortalama 10 civarı diyelim e, çünkü e, Nuh Aleyhisselam Allah Azza Ve Celle'ye Ey Rabbim ben e, kavmimi gece gündüz gizli, açık e, davet ettim dediği zaman gerçekten Allah Azze ve Celle aralarındaki hükmü belirledi. Eğer öyle olmasaydı, yani Nuh Aleyhisselam risalet vazifesini eksik yapsaydı Allah Azze ve Celle onun bu sözünü reddederdi veya yalanlardı. Dolayısıyla Allah Resulü ve Vesselam de bu hadisinde buyuruyor ki benden önce gelen bütün peygamberler, ümmetine her bildiği hayrı mutlaka göstermiştir ve her bildiği şerden mutlaka uyarmıştır Ey, yani aleyhissalatü vesselam ile beraber bütün enbiya kendisine verilen e, görevi tam olarak yerine getirmişlerdir Allah razı aleyhissalatü vesselam bir diğer hadiste ise az önce okuduğum hadis, e, müslimdedir 1844 numaralı bir hadis Yine Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadiste şöyle buyuruyor. Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi bırakmayıp mutlaka onu size emrettim. Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi bırakmayıp mutlaka onu size emrettim. Yine Allah'ın yasakladığı hiçbir şeyi bırakmayıp mutlaka onu size yasakladım. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, eksiksiz olarak bütün yasakları bizlere haber vermiştir. Ki bunu kendisi haber veriyor. Ve yine aleyhissalatü vesselam eksiksiz olarak Yüce Rabbimizin bütün emirlerini bize haber verdiğini haber veriyor. Ey yani kulluk iki ayaktan oluşuyor biliyorsunuz. Emirler ve yasaklar. Yani yasaklardan sakındık bu kulluğun bir yönüdür. Bir de emirlere sarılacağız. Ey namaz, oruç, hac zekat, iyilik, sadaka sair ne biliyorsak yani maruf olan, münkerden de yasaklananlar kulluğun iki yönü var Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben bunu sizlere eksiksiz olarak haber verdim yine Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadis şerifinde şöyle buyuruyor muhakkak ki ben sizi gecesi de gündüzü gibi olan bembeyaz bir yol üzere bıraktım ey gecesi de gündüz gibi aydınlık bir yol üzere sizleri bıraktım buyuruyor aleyhisselatü vesselam benden sonra helak olacaktan başka kimse ondan başka tarafa sapmaz yani bu aydınlık yani gecesi de gün gibi aydınlık olan bu yolun üzerinden ancak helak olacak kişi sapar ancak helak olacak kişi bu yola yüz çevirir ancak helak olacak kişi efendime söyleyeyim bu yola muhalefet eder buyuruyor ayyusü sahih-i ibni mace'de 43 numarada ahmet e, sayfa 126 4. cilt ve e, başkaları sahih isnatla irbad bin sarıya radiyallahu anh hadisinden tahriç etmişlerdir <gülüyor> Yahudiler Yahudiler Salman radiyallahu anha Resulullah aleyhissalatü vesselam'in büyük abdest bozmaya varana kadar size her şeyi öğretmiş dediler. Yahudiler dediler ki sizin dediler Nebiniz aleyhissalatü vesselam büyük abdeste varıncaya kadar ey yani tuvalet adabına varıncaya kadar size her şeyi öğretmiş. Öyle mi? Bunun üzerine Salman radıyallahu anh şöyle söyledi. O büyük ya da küçük abdest bozarken kıbleye dönmemizi yasakladı. Yani onlar bu, bu soruyu onlara sorunca, bu soruyu Sal, e, Salman el Farisiye, onlar bu soruyu sorunca o da dedi ki evet, o bize Büyük veya küçük abdest bozduğumuzda kıbleye yönelmeyi, kıbleye dönmeyi bizlere yasakladı. Sağ elimizle istincada bulunmamızı ve istincayı üç taştan daha azıyla ya da hayvan tersi veya kemik parçası ile yapmamızı yasakladı. Ne yaptı onlara? Tuvalet adabında neler olduğunu, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ne haber verdiğini onlara söyledi. Ne demek? Yani bu din öyle bir dindir ki af buyurun tuvalet adabına kadar her şeyi bizlere öğretir. Yani açıkta kalan, boşta kalan e, hakkında hüccet bulunmayan hiçbir konu yoktur. Dolayısıyla evet diyor. Yani burada Salman radıyallahu anh diyor, şunu da kast ediyor. Hem İslam'ın güzelliğini hem kulluğun ne olduğunu hem de aslında risaletin kendilerine kadar ulaşmış olduğunu da haber verir. Yani ne demek istiyor? Ey Yahudiler, siz de şahit oldunuz ki bırakın kelime-i tevhid'i, bırakın kelime-i tevhid'i, bırakın la ilahe illallah imanı esaslarını. Ayet ve selamin hayatımızın her alanına varıncaya kadar tuvalete giriş çıkış veya tuvaletteki adab bile davet olarak tebliğ olarak sizlere ulaşmış durumdadır. Yani Aleyhisselam risalet vazifesini yaptığına Yahudiler bile şahittir, müşrikler bile şahittir. Tarık bin Şihab radıyallahu anh, rivayete göre o şöyle diyor. Yahudiler Ömer'e siz kitabınızda bir ayet okuyorsunuz. Şayet bu ayet biz Yahudilere inmiş olsaydı o günü bayram ilan ederdik dediler. Ömer onlara dedi ki bu ayet hangisidir? Onlar da Maide suresinin üçüncü ayetini okudular. Dediler ki اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ وَرَض۪يْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Ey, bugün sizin dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. Deyince, عمر رضي الله dedi ki, Vallahi ben bu ayetin Allah Resulü ve Vesselam'a ne zaman indiğini biliyorum. Bu ayet eee sallallahu aleyhi ve selleme Arefe günü akşamüstü nazil oldu ve o gün cumaydı diye ee, bu sevincini ve bu vahye olan şahitliğini onlara cevap olarak Umar radıyallahu an onlara yönetti. yöneltti ey yani diyor ki ben biliyorum ki bu ayet ne zaman indi hangi gün indi hangi saatte indi ey gün olarak cuma idi efendim e, arefe günü idi ay sallatu akşam akşamüstü ay ve Seleme bu ayetin indiğini söylüyor ey Yahudiler yani biliyorsunuz e, bu ümmeti çok kıskandıkları için diyorlar ki yani sizde öyle bir ayet var ki şayet o bizde olacak olsa biz o günü bayram edinirdik. Ve bu ayeti hayranlıkla hayranlıkla e, Omar radiyallahu anh bu, bu şeylerini yani bu e, ihtiyaçlarını veya bu eksiklerini e, söylüyorlar. Veya e, bu ümmetin bu ümmet için ne kadar önemli bir vahiy olduğunu hatırlatıyorlar. Ancak gelin görün ki maalesef bu ayete göre bu ayete rağmen bile sanki eksiklik varmış gibi sanki yani istihsan denilerek bir takım güzellikler diyerek akla hoş geldiği söylenerek Efendim bidat hasene iddiasında bulunulmaktadır. Teşhiri hakkı alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. İnsanoğlunun böyle bir hakkı yoktur. İslam'a ekleme yapılmasının caiz olması eksiltme yapılmasının da caiz olduğu anlamına gelir yani birisi eklemede kendisinde bir hak görüyorsa ya da ekleme yapılmasını meşru görüyorsa bu demektir ki eksiltme yapılması, yapılması da caiz görülüyor manasına gelir bu nedenle Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bu dine eklemede bulunmasını yasaklamış ve şöyle buyurmuştur ben size bir şey anlattığım zaman kesinlikle bir şey katmayın. Yani benden, benim verdiğim gibi alınız. Ona herhangi bir ilave, ilavede bulunmayınız. Yani eksik de bırakmayın, ilavede de bulunmayın. Hiçbir şey katmayınız diyor aleyhissalatü Ve böylelikle e, ashabını, ey ümmeti uyarıyor. Hadis sahih ee, Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde 5. cilt 11. sayfada hadis kayıtlı. Bu durumda ya da şu şiiri de paylaşalım. Şu şiirde de bir şey var, bir güzellik var. Yani bu, bu konudaki ekleme ve çıkarma yapılması konusunda bir şiirde deniyor ki Müslümanların dinine ekleme yapılması caiz olduğu takdirde eksiltme yapılması da caiz olurdu. Dostum, görüş sahibine çirkinlik olarak bu yeter ve böyle bir durumdan ancak cahiller razı olur. Yani görüş sahibine çirkinlik olarak bu yeter ve ancak bu cahillerin razı olacağı veya yapacağı bir şeydir. Bu duruma göre bidatçı kimse lisan-ı hali ile ya da lisan-ı kavli ile özet olarak şeriatın tamamlanmadığını tamamlanması gereken bazı taraflarının bulunduğunu söylemek istemektedir çünkü şeriatın her yönden mükemmel ve eksiksiz olduğuna inanmış olsaydı bid'at ihdas etmez ve şeriata eklemelerde bulunmazdı böyle bir görüş beyan eden doğru yoldan sapmış bir kimsedir bu hususta ehli sünnet arasında muhalefet yoktur. Dolayısıyla ehli sünnet arasında muhalefet yoktur. Ey bu din kemale ermiştir ve böyle bir kimse bir sapıklık üzerindedir. Haktan sapmış bir kimsedir. Dolayısıyla bu dinde eksiklik olduğunu düşünmek veya ekleme yapılabileceğini düşünmek, tamamlanmadığına inanmak az önce okuduğumuz ayet-i celileye de Ey Maide Suresi 3. ayetine de muhaliftir. <gülüyor> İlim ehlimizden Muhammed Sultan el Masumi, rahimallah diyor ki, dinin yöntemleri ve sahi ibadetler ancak ve ancak, mahlukatı yaratan yaratıcının rasulü Muhammed aleyhisselat ve dili ile açıklanmış o açıklamış olduklarıdır. Yani diyor ki, din Muhammed aleyhisselat ve dili ile aktarılan şeydir. Bunun üzerinde eksiltme ya da eklemede bulunan kimse, kendi nefsinden uydurduğu tedavi yöntemleri ile hakim ve alim yaratıcıya muhalefet etmiş olur. Muhtemelen bu tedavi usulleri kendisi farkında olmadan hastalığa, ibadetleri de mahiyede dönüşmüştür. Yani diyor ki, eksiltme veya eklemede bulunan kimse, kendi nefsinden uydurduğu tedavi yöntemleri ile yani kendi kendince bir tedavi yöntemi ortaya çıkartarak niye? Çünkü o kanaat ediyor ki eksiklik var, bir şeyler eklenebilir veya çıkartılabilir buna inanıyor. Dolayısıyla kendine göre de bir tedavi şekli yani bir çözüm yolu bulma yoluna gitmiştir. Muhtemelen bu tedavi usulleri kendisi farkında olmadan hastalığa yani tedavi ederken sapıklığa, ibadetleri de masiyete dönüşmüştür. Çünkü din en mükemmel seviyesine ulaşmıştır. Dine eklemede bulunan kimse dinin eksik olduğu kanısına kapılmış ve kendi fasit aklını, kısır düşüncesini güzel görerek dini tamamlamaya çalışmıştır. Bu sözünü Miftahül Cenne La İlahe Illallah isimli kitabının 58. sözünde sayfasında ifade ediyor. İmam-ı Rahimahullah ise şöyle diyor Allah Celle Celaluhu Resulullah ruhunu kabzetmeden önce dikkat ediniz Allah Celle Celaluhu Resulullah Aleyhisselatü ruhunu kabzetmeden önce dinini mükemmelleştirmiş olduğuna göre ihdas edilen bu görüşler de neyin nesidir? Yani diyor ki ey ihdasçı kimse, ey bidatçı kimse diyor İmam Şevkani. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ruhu kabzedilmeden önce yani o henüz hayatta iken bu din mükemmel oldu mu? Evet mükemmel oldu. Bu din tamama erdi mi? Evet tamama erdi. Allah Azza ve Celle şu ayeti el-yewme ekmeltu lekum ayetini bugün sizin dininizi kemale erdirdim ayetini bizzat Muhammed aleyhissalatü ve indirdi mi? Evet indirdi. E peki aleyhissalatü ve hayatta iken bu din mükemmel olmuşsa tamamlanmışsa İmam-ı Şevkani Rahimahullah diyor ki o zaman diyor ortaya atılan bu bid'atler Yahud bu görüşler de neyin nesidir ihdas edilmiş bu görüş kendi inançlarınca dinden ise demek ki onlara göre din ancak bu görüş ile mükemmel olabilmektedir bunun hakkında Kur'an'ın bir cevabı bulunmaktadır Subhanallah ne kadar güzel söylüyor Allah ona rahmet etsin diyor ki bu görüş beyan edenler diyor eğer onların bu görüşleri dinden ise o zaman şu manaya geliyor din onların görüşleriyle tamama eriyor. Eğer böyleyse Kur'an'ın veya dinin onlara bu konuda verecek cevabı var. Bu görüş dinden değilse dinden olmayan bir şeyle meşgul olmanın ne gibi bir yararı olabilmektedir ki? E nasıl bir yararı bulunabilir diyor i̇mam Şevkani. Eğer siz bu görüşleriniz dinden olduğunu iddia ediyorsanız, halbuki Allah Azza ve Celle siz bu görüşleri beyan etmeden dinini tamamladığını haber vermiş, zaten bu hak ve yetki kendisinindir. Eğer sizin bu görüşleriniz dindense, yani siz demek istiyorsunuz ki, işte bizim görüşlerimizle bu din mükemmel olur veya böylesi daha güzel olur, böylesi istihsandır veya böylesi aklımıza daha uygundur vesaire vesaire. Ama yok bu görüşler dinden değilse, din kemalesi ermişse, din kemalesi ermişse ve sizin bu görüşleriniz dinden değilse İmam Şevkali rahimullah diyor ki dinden olmayan bir şeyle meşgul olmanın nasıl bir faydası olabilir ki? Ve devamla diyor ki bunlar baskın birer hüccet ve önemli birer delildir. Rey sahibi olanlar bu deliller karşısında kesinlikle müdafada bulunamazlar. Yani diyor ki ne? Biz onlara bu sözü söylediğimiz zaman karşımıza geçip de görüşlerini meşrulaştıracak hiçbir delil ortaya koyamazlar. Burunlarını sürtmek ve delillerini boşa çıkarmak için rey ehlinin yüzüne çarpacağın ilk ayet Maide Suresinin üçüncü ayeti olsun. Bugün sizin üzerinizde dinimi tamamladım, kemale erdirdim, üzerimize nimetimi tamamladım ve din olarak İslam'dan razı oldum ayetini diyor. bidatçı ve rey sahibi kimselerin yüzüne çarp diyor i̇mam Şevkani Rahimahullah El-Kavlul Mufid isimli kitabın 83. sayfasında. <gülüyor> Bir âçiler hakime benzetmek suretiyle kendini ortaya koymuştur. Yani şeriat koyanı hakime benzetmek suretiyle kendini ortaya koymuştur. Çünkü şari' şeriatları belirlemiş ve insanları bunlar doğrultusunda davranmakla ilzam etmiştir. Yani şeriatı koyan Allah azza ve celle insanlara bunlara uyma ve bu doğrultuda yaşamayı emretmiştir. Bu konuda tek hak sahibi yalnızca odur. Zira ihtilaf ettikleri konularda kullar arasında hükmü o vermektedir. Yani ihtilaf edilen konularda hükmü vermek Allah Azze ve Celle'ye aittir ve dinle ilgili Allah Azze ve Celle ey kullarını yaratan onlar üzerinde teşriide de bulunmuştur. Eğer teşriği insanların kendi başlarına idrak edebilecekleri bir şey olsaydı, yani hüküm koyma, insanların kendi başlarına becerebilecekleri bir şey olsaydı, o zaman Allah Azza ve Celle şeriatlar indirmez, ey kitaplar göndermez, ey enbiyaları görevlendirmezdi yani 125 binin üzerinde olduğu söylenen enbiyalar var. Allah Azza ve Celle bu işi insanların aklına bırakmadı. Teşrih hakkını onlara vermedi. Eğer öyle bir şey olsaydı Allah Azza ve Celle insanlara niçin şeriatlar indirsin? Niçin enbiyalar göndersin? Niçin kitaplar indirsin? Allah'ın dininde bid'at ihdas eden kimse şari ile birlikte şeriat belirlemek suretiyle kendisini Allah'ın bir benzeri kılmıştır haşa. Ya da o işte kendisinde bir hak görmüştür. İhtilafa kapı açmış ve teşri konusunda tek yetki sahibi oluşu ile ilgili olarak şari'in maksadını saptırmıştır. Aynı anlam selefi salihin tarafından da anlaşılmıştır. Mesela İmam-ı Şafi'yi rahimahullah istihsanda bulunan şeriat ihdas etmiş demektir demiştir. Biliyorsunuz İmam-ı Şafi rahimahullah yine e, Ahmet ibn Hanbel onlar istihsanı kabul etmemektedir e, ve o diyor ki istihsanda bulunan şeriat ihdas etmiş demektir ve dersin başında da istihsanın tanımını yaptık. Bu söz İmam-ı Şafii'nin meşhur bir sözüdür. Onun bu sözü kitaplarında yoksa da mezhep imamları ve alimleri tarafından nakredilmiştir. Yani mezhebin imamları, ileri gelen imamları ve alimleri tarafından nakredilmiştir. Mesela Gazali'nin El-Menhul'unda sayfa 374 El-Mahalli Camiu'l-Cevami'a cilt 2 sayfa 395'in dipnotunda bu sözü kayıtlıdır İmam Ahmed Rahimahullah ise şöyle diyor bizim nezdimizde sünnetin asılları Resulullah ve Vesselam'in ashabının üzerinde bulundukları davranışlara sarılmak onlara iktida etmek ve bid'atleri terk etmektir çünkü her bid'at dalalettir diyor İmam Ahmet Rahimahullah Usulü sünne sayfa 25 ve 30 Diyor ki bizim nezdimizde sünnetin asılları Resulullah ve Vesselam'ın Ashabının üzerinde bulundukları Davranışlara sarılmak Yani siz bakınız diyor Resulullah ve Vesselam'ın Ashabı Onu nasıl anladılarsa siz de onun gibi anlayınız Onların sarıldıklarına sarılınız Onlara iktida etmek Ve bidatleri terk etmektir çünkü her bid'at dalalettir. Ey ashabın üzerinde bulunduğu e, menheç üzerinde bulun, onların terk ettiklerini terk et ve bid'atlerden yüz çevir. Ve yine bunlardan önce hicret yurdunun imamı ve ilim ilim ve hidayet önderi Malik bin Enes Rahimahullah, İmam Malik şöyle diyor çok önemli bir söz, dikkat edelim ne buyuruyor İmam Malik Rahimahullah İslam'da güzel görerek, bid'at ihdas eden kimse İslam'da güzel görerek bid'at ihdas eden kimse Muhammed ve Vesselam'ın Risalete hiyanet ettiğini ileri sürmüştür yani adam sen bid'atı güzel mi görüyorsun gerekli mi görüyorsun faydalı mı buluyorsun İmam Malik diyor ki bu görüşte olan bir kimse aslında şunu iddia ediyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Risalete hıyanet etti demek istiyor ey yani eksik bıraktı biz işte bu güzel gördüklerimizi tamamlıyoruz öyle mi diyor İmam Malik ve devamla diyor ki çünkü Allah şöyle buyuruyor bugün sizin için dininizi kemale erdirdim Üzerinize olan nimetimi tamamladım Ve sizin için din olarak İslam'dan razı oldum O gün Dinden sayılmayan şey Bugün de dinden Sayılamaz Lütfen Bu sözün altını Çizelim O gün dinden sayılmayan şey Bugün dinden sayılamaz Hangi Konu olursa olsun Bir bak eğer o gün yapılıyorsa meşru ise e, ayet hadis ve ashabın anlayışı nasılsa ona bak eğer o yapılıyorsa o gün din olan bugün de dindir dikkat edin o gün din olan bugün de dindir yani ben bu lafzı bazen değiştiriyorum o gün din olmayan şey bugün de din değildir ne demek yani bid'ata verilen cevaptır bu ey bid'atçı kimse eğer senin bu ortaya güzel görerek ortaya çıkardığın şey güzel gördüğün için dine katmak istiyorsan bizim nazarımızda din Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zamanında inen asr-ı saadet dediğimiz dönemde tamamlanmış olan dine bakarız. Bu yaptığın şey varsa zaten senden diye değil orada olduğu için biz bunu alırız. Ey yani hüccet kaim olduğu için alırız. Ancak senin bu güzel gördüğün şey senin akıllı olmanla, ağzının çok laf yapmasıyla veya senin rüdbe ve makamına bakarak senin ağzındaki o sözü veya bid'ad-ı hasane diye ortaya çıkardığın şeyi alacak değiliz. Çünkü biz biliyoruz ki o gün din olmayan şey bugün de din değildir. Ve biz biliyoruz ki senin ortaya çıkardığın şey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Men ahdese fi emrina haza ma leys Hadisi kapsamınca ey kim bizim bu dinimizde üzerinizde üzerinde emrimiz olmayan bir şey ihdaf ederse o şey merduttur Dolayısıyla Kur'an ve sünnetin üzerinde emri olmadığından da zaten merduttur Dolayısıyla İmam Malik'in bu sözü dikkatle uyulmaya layık bir sözdür Çünkü o gün din olmayan şey bugün din değildir. Çok güzel tahammiler yapabilirsiniz. İşte adına mevlüt dersiniz, adına kutlu doğum dersiniz, adına bilmem ee, kutlu geceler dersiniz, mevlüt geceleri dersiniz, başka başka şeyler dersiniz. Bir takım zikir bir bid'atleri çıkartırsınız, bir takım namaz bir bid'atleri çıkartırsınız, bir takım oruç çıkartırsınız, bir takım yeme içme ve giyimde çıkartırsınız. Ancak o gün dinden olmayan şey bugün dinden değildir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin merdut olarak saydığı, ateşte olarak gösterilen şeyin bugün için bir anlam kazanması dine dine ihanet, ey ayset ve selamı hıyanetle suçlamak ey Allah Azze ve Celle'nin teşrih hakkını kendinde görmek gibi bir şeydir. Ve aynı şekilde o gün din olan şey bugün de dindir. Yani kimse kalkıp da Sakal oçak içindi günümüzde Böyle değil çarşaf O zamanlar için geçerlidi Ama bugünümüz için böyle değil biraz daha Böyle göze hoş görünsek Biraz daha bizi takdir etseler Şu laikler şu demokratlar Bizleri benimsesinler Ey vallahi ben akıllı bir adamım Şu görüntümle Efendime Söyleyeyim şu görüntümle Cahillere davette bulunamıyorum O yüzden ne yapayım Şöyle grand tuvalet giyineyim ya da biraz modern bir görüntü çizeyim bu sakalımla baştan yitici olacağım için sakallarımı kazıyayım bugün buna gerek yoktur ya da efendime söyleyeyim şöyle yapalım veya efendime söyleyeyim biraz daha tesettürümüzü süsleyelim ben bu iki hususta örnek veriyorum çünkü bunlar belirgin örneklerdir bu örnekler çoğaltılabilir Allah'u akbar sen bu hakkı kendinde nerede gördün ya? Allah Azze ve Celle'nin indirdiği bu din kıyamete kadar geçerli değil midir? Onun hükümleri kıyamete kadar korunmuş değil midir? Eğer gerçekten o çağ içindi bu çağ için değildir diyen kimse isen o zaman sen yine Allah'a iftira ediyorsun. Ey, O zaman biz diyeceğiz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, e, kitap ve sünneti işte bize lazım olan, ihtiyacımız olanı bu çağ için alalım, bu uymayanı almayalım. Öyle mi diyeceğiz? Ya da bu konuda bir bize bırakılmış açık kapı mı var? Bu nasıl bir sözdür? Gerçekten bunları görebilmekteyiz, işitebilmekteyiz. Dolayısıyla o gün din ne ise bugün de din odur. İmam Malik'in bu sözüne dikkate alacağız. O gün din olan şey bugün de dindir. Dolayısıyla bakacağız Biz niçin ashabın anlayışı diyoruz? Biz niçin ashabın anlayışı diyoruz? Birçok insan Bazı cemaatlere iltihak etmesinin sebebi inanınız ki Böyle daha bir yaşanmaya müsait görüyor Ey Yani adam Ölümden korkuyor Biliyor ki Allah'ın huzuruna gidecek Fıtratında Böyle bir Allah korkusu mevcut bu boşluğu nasıl gidereyim ya işte şurada falanlar var ya adamlar et diye süt diye karışmıyor ya da adamlar şundan bundan bahsetmiyor adam böyle seni gerici yapmıyor yani yobazlaştırmıyor gayet modern görünümlü istediğini yap istediğin mesleği seç yeter ki filanı sev ve ona tabi ol bitti gitti ve buna benzer daha birçok örnekler verilebilir halbuki arkadaşlar eee وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمْ خِيَارَةٌ مِّنْ اَمْرِهِمْ Mümin erkek ve mümin kadın Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman tercih yapma hakkına sahip değildir. Ne bu çağa deyip de tercih yapabilirsin ne o çağa deyip de tercih yapabilirsin. Yani adam karşımıza çıkıyor diyor ki ne? Ya bugün uçak var artık diyor yani seferilik diyor. Ey uçaklar! O zamanlar diyor develerle yolculuk yapılıyordu diyor. E bu zamanda diyor gerek yok yani kasir yapmaya gerek yoktur diyor. Namazı kısaltmaya gerek yoktur. Ne yapacağız? Çok rahatız diyor. Adam şöyle görüyor. Bunu takvadan sayıyor. Ya diyor oturuyoruz diyor. Niçin kasir yapalım diyor yani. Vaktimiz var diyor. Ey aklını hakem seçti. Halbuki ve ma âtâkumun rasûlu fehudûh ve mâ nehâkum anhu fentehû Rasûl size neyi verdiyse Sakın alın neyi yasakladıysa ondan sakının buyuruyor. İmam Melik'in bu sözünü lütfen böyle bir ölçü olarak kabul edelim. Bir bakalım bugün din olarak yaptıklarınız o gün nasıl yapılıyorsa yapın. Yani o günkü varlığını kabul edip de bugün işimize geldiği şekline dönüştürmek doğru değildir. Yani bütün dinle ilgili konuları kapsar. Bid'at aklen belirlenen husum ve kubuh babından olarak ortaya konulmuştur. Hakikatte akıl kesinlikle başlı başına ve mustakil değildir. Bir asla dayanmaksızın ayakta duramaz. Mutlak olarak kendisinden önce geçmiş olan bir asla dayanarak ayakta durabilir. Yani akıl kesinlikle başlı başına mustakil Başı boş değildir. Bir asla dayanmaksızın ayakta duramaz. Mutlak olarak kendisinden önce geçmiş olan bir asla dayanarak ayakta durabilir. Şer'i konuları vahiy olmaksızın idrak edemez. Yani Allah azze ve Celle ayette buyuruyor ya, hasiben nasu en yutra kesude insan başı boş bırakıldığını mı zannediyor? Dolayısıyla akıl vahye tabidir ve vahye muhtaçtır. Eğer tek başına ayakta durması veya başka bir şeye muhtaç olmadığını iddia etmek doğru olsaydı yeryüzüne binlerce nebi gönderilmezdi. Bu kadar enbiya gelmezdi. Aynı şunun gibi akıl ışığını vahiyden almakla almak zorundadır. Almakla mükelleftir. Allah azze ve celle efele <gülüyor> taqilun yani kimisi bu ayeti okuyup aklı merkeze koyuyor ancak bu akıl vahiy ile gücünü vahiden aldığı sürece istikamet üzere kalır ve fıtratı muhafaza eder. Aynı şunun gibi mesela bir ampul düşünün onu akıl sayarsanız ona verdiğiniz akım ey elektrik de vahiydir. Yani akıl ampuldür ancak buna gelen enerji de Ey Vahidir. Dolayısıyla vahye tabi olmayan Bir akıl Sapmaya mahkumdur Sana indirilene Tabi ol Sana vahyedilene tabi ol Buyuruyor ayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Uçan kuşun kanat Kanadından bile haber verdiğini söylüyor ee, Ashabımız Ey uçan kuşun kanadından bile haber verdiğini söylüyorlar. Yani boşta, açıkta, ihmal edilmiş, unutulmuş hiçbir mevzu olmaksızın Allah Resulü ve vesselam risalet vazifesini tam olarak yerine getirdi. Ve bunu yerine getirdiğine ashab ve kıyamete kadar aklı selim ve ona iman eden herkes hakkıyla iman eden, menheci anlayan herkes şahitlik edecektir. Dolayısıyla ona muhalefet etmek ona muhalefet etmek ey bid'at-ı aklı merkeze alarak güzel görerek, ayselatu vesselamin sanki risalete ihanette bulunmuş gibi vazifesini eksik bırakmış gibi İmam şevkani rahimahullah'ın dediği gibi ey yani İmam şevkani diyor ki onların bu görüşleri rey ehlinin diyor görüşleri. Eğer diyor dindense yani onlar demek istiyorlar ki ancak bizim bu görüşümüzle bu din tamam olur. Vallahi diyor Maide suresinin üçüncü ayeti sizi yalanlamaktadır. Biz biliyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam vefat etmeden önce bu din kemale ermiştir. Çünkü bizim dini öğreneceğimiz merci bellidir. Ey Aleyhisselatü Vesselam vefat etti Ondan sonra geri kalan bir takım şeyleri Ebubekirle tamamlanmadı ile tamamlanmadı. Ömer ile tamamlanmadı. Ey! Onlar da kendilerine inen, Aleyhisselatü Vesselam bütün alan ve sahada, dinin bütün sahasında risalet vazifesini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Bu anlamda dinin tevkifi olduğuna inanmak ve bidatı güzel görerek gerekli olduğuna inanmak büyük bir sapıklıktır yani dinin kemale erdiğini ve tevkifi olduğunu ey Allah'tan olduğuna inanmak bizlere vaciptir ey farzdır ve bidatı hasene e, bidatı haseneyi gerekli görmekte büyük bir sapıklıktır çünkü aleyhisselatü vesselam buyuruyor kulle bidatin dalale kulle dalaletin finnar her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da ateştedir İnşallah bundan sonraki dersimizde insanlar güzel görselerde her bid'at sapıklıktır diyecek ve konumuza inşallah bu konuyu diğer derslerimizde açıklamaya gayret edeceğiz Allah azze ve celle bu dersi bir hidayet vesilesi kılsın bir istikamet vesilesi kılsın hadihi wallahu alem. وصل الله على نبينا محمد وعلى آله محمد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته